Bismillah, Alhamdulillah, Vessalatu Vesselamu Aleyhi Resulillah ve Bağat. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın kulları üzerindeki Hakkı isimli kitabımızın 99. sayfasından okumaya devam ediyoruz inşallah. Büyük şirkle küçük şirk arasındaki meseleler. Bunlar sahibinin kalbindeki inanca göre ele alınan meselelerdendir. Eğer bunların zararı giderdiğine, fayda veya ancak Allah'ın yapabileceği şeyleri getirdiğine inanırsa, bu büyük şirktir. Bundan başkasına inanırsa, küçük şirktir. İnsan bu konuda büyük bir riskle karşı karşıyadır. Bunlardan bazıları. A. Halka ve iplik takmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolunda Tunç'tan halka bulunan bir adam gördü ve bu halka nedir diye sordu. Adam, bu kol ağrısı yüzünden taktığım bir halkadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çıkart. Çünkü o senin ancak rahatsızlığını artırır. Eğer sen bu üzerindeyken ölseydin asla kurtulamazdın. İmam Ahmet bin Hanbel'de geçmekte hadis. Sahiplerine nazar değmesine engel olacağına... Veya Allah'ın takdirini geri çevireceğine inandıkları için bazı kimselerin arabalara taktığı ve evlere astığı nazarlıklar da bunlar arasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Hiçbir devenin boynunda ok yayı kirişinden yapılmış kolye yahut kolyeler bırakılmasın ki kesilip koparılsın. Hadis Buharide geçmekte ve nazarlık, boncuk ve muska takmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir temime yani nazarlık takarsa Allah onun işini tamamlamasın. Hadis Ebu Davud'da geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyurmaktadır. Rukyeler, nazarlıklar ve büyü şirktir. Hadis Ahmet bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da geçmekte. Burada kastedilen rukiye içinde şirk olandır. Bu ittifakla haramdır. Allah'ın kelamı ve onun Resulünün sözüyle olan rukiyeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem caiz görmüştür. Şirk olmadığı sürece rukiye sakınca yoktur. Hadis Müslim'de geçmekte. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukiye yapmış ve kendisine de Rukye yapılmıştır. Rukye, şifa bulması için hastaya Allah'ın kelamı Kur'an'dan veya Resulullah'ın hadislerindeki dualardan şifa, afiyet, fayda ve zarar verecek olanın kesinlikle Allah olduğunu bilerek okumaktır. Muskalar ise haramdır. Hatta içinde Allah'ın ve Peygamber'in sözü olsa bile haramdır. Üç sebepten dolayı, Önceki ve sonraki alimlerin çoğu bunu yasaklamışlardır. 1- Hadiste yasaklamanın umumi oluşu ve umumun tahsis edilmemesi. 2- Seddi Zerai Seddi Zerai kardeşlerim harama kötü ve zararlı bir sonucu vasıta olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demektir. Çünkü bunlar şirk ve bid'at ile ilgili başka şeylere götürebilirler. 3- Onlara önem verilmemesi. Kişi onunla tuvalete ve Allah'ın veya Resulullah'ın sözüyle alay edilmesine sebep olacak başka yerlere girebilir. C- Taş ve başka eserlerden uğur ve bereket ummak. Bir ağaç, taş... Veya herhangi bir yerden uğur ve bereket bekleyen kimse şirk koşmuştur. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Gördünüz mü o lat ve uzzayı ve üçüncüleri? Üçüncüleri olan öteki put menatı. Nezim suresi ayet 65-66. Bunlar eskiden cahiliyedekilerin taptığı putlardır. Bilinmektedir ki Allah'tan başkasına tapan kimse küfretmiştir de büyü yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "7 helak edici şeyden sakının." Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere almak, yani bir kimseyi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu kendi halinde mümin kadınlara zina iftirası atmak. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. E. Kehanette bulunmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Arraf'a gider de ona bir şey sorarsa kırk günlük namazı kabul olmaz. Arraf kardeşlerim çalınan veya kaybolan malın yerini bulacağını iddia eden Kimse demektir. Bu hadis Müslüm'de geçmektedir. Kahine gidip de onun söylediğine inanan kimse Muhammed'e indirleni inkar etmiştir. Bu hadis Ebu Davud'da geçmekte. Uğursuzluğa ve kötülüğe yorma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastalık bulaşması, uğursuzluk, baykuş, uğursuzluğu ve karın kurdu denen şey yoktur. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Bu söylenen şeylerin açıklaması ise kardeşlerim, cahiliye döneminde Araplar karın boşluğunda bir hayvanın yaşadığına, insan acıkınca o hayvanın heyecanlanıp çok defa sahibini öldürdüğüne inanırlardı. Uğursuzluk olduğuna inanmak şirktir. Uğursuzluk olduğuna inanmak şirktir. G- Yıldızlardan mana çıkartmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim yıldızlardan bir bilgi alırsa, büyü ilminden bir dal almış olur. Yıldız ilmini artırdıkça, sihir ilmini artırmış olur. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Davud'da ve İbn-i geçmektedir. Bilinmelidir ki sihir, kitap, sünnet ve icma ile Yasaklanmıştır. He, yıldızların yağmur yağdırdığına inanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyurdu. Kim falan ve falan yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk derse o bana iman etmemiş, yıldıza iman etmiştir. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmektedir. Kardeşlerim hadiste yasaklanan yıldız ilmi yıldızların hareket ve durumları durumlarından ileride meydana gelecek olayları bildiklerini iddia edenlerin meşgul oldukları şeylerdir. Bazıları yıldızların hareket ve durumlarını yorumlayarak ileride savaş çıkacağını, kıtlık olacağını vesaire iddia ederler. Bunlar günümüzde medyum, astrolog gibi değişik isimlerle tanınırlar. Oysa ileride olacakları ancak Allahu Teala bilir kehanette bulunmak, kahinleri ve benzeri kişileri doğrulamak ise küfürdür. İyi, nimetlerin Allah'tan başkasına nispeti yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetini bilirler. Bu nimetleri Allah'ın yarattığını kabul ederler. Sonra da bunları kendilerine verenden başkasına taparak bu nimetleri inkar ederler. Çokları da kâfirdirler. Nahl suresi ayet 83 Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nahl Suresi Ayet 53 Küçük şirk Küçük şirk tevhide aykırıdır ve onu bozar. Bunlarda ısrar edilmesi büyük şirke de götürebilir. Bazıları şunlardır. 1- Allah'tan başkasına yemin etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başkasına yemin ederse kafir ve müşrik olur. Hadistirimizi de geçmekte. İki, sözlerde şirk. Mesela birinin şöyle demesi, Allah dilerse ve sen dilersen, Allah olmasaydı ve sen olmasaydın, benim için sadece Allah ve sen varsın ve benzeri sözler. i̇bn Abbas'ın rivayet ettiğine göre birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Allah ve senin dilediğin olur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Allah'a denk mi yaptın? Yalnız Allah'ın dilediği olur de buyurdu. Hadis Ahmet bin Hanbel'de geçmekte. 3- Niyet ve maksatlarda şirk. Bu iki çeşittir. A- Riya. Riya, ibadeti insanların görmesi için yapmaktır. Yüce Allah bir hadisi kutsi'de şöyle buyurmuştur. Ben... Ortakların şirke hiç muhtaç olmayanıyım. Kim bir amel işler, onu benimle birlikte başkasına ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Hadis üstünde geçmekte. B. İnsanın ameliyle dünyayı istemesi. Bu insanın Allah'ın istediği bir ameli yapması ama onu ancak dünyadaki karşılığını elde etmek için yapmasıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kimler dünya hayatını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerinin karşılığını tam olarak veririz. Ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Ama onlar öyle kimselerdir ki ahirette onlar için yalnız ateş vardır. Ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır. Amelleri hep batıl olmuştur. Hud suresi ayet 15 ve 16. 4. Dehir ve benzerine sövmek. Dehir kardeşlerim bu alemin müddetidir. Sonra her çok zamana dehir denilmiştir. Bu Müslümandaki imanı eksilten şeylerdendir. Bazı Müslümanların başlarına hoşlanmadıkları bir şey geldiğinde bunu yaratan Allah olmasına rağmen buna sebep olana sövdüklerini görüyoruz. Mesela dehre, rüzgara ve başka şeylere söver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah Adem oğlu dehre söverek beni incitiyor. Halbuki dehir benim, geceyi ve gündüzü döndüren benim buyurdu. Başka bir rivayette de şöyledir. Dehre sövmeyin. Çünkü dehir Allah'tır. Bukhari ve Müslim'de geçmektedir bu hadis. Bazı durumlarda şöyle şöyle yapsaydık yapsaydım demek. İnsanın başına bir musibet ve hoşlanılmayan bir şey geldiğinde keşke şöyle yapsaydım demesi yasaklanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Başına hoşlanmadığın bir şey gelirse şöyle şöyle yapsaydım deme. Ama Allah böyle takdir etti ve o dilediğini yapar de. Çünkü keşke ya da eğer sözü Şeytanın vesvesesine ve işine yol açar. Hadis Müslüm'de geçmekte. Allame İbn Sadi Allah'ın kulları üzerindeki hakkına dair şunları söyledi. İnsanlar üzerindeki hakların en büyüğü ve en gereklisi Allah'ın hakkıdır. Bu ise Allah'ın mükemmel ve tek sadece kendisine ibadet edilme hakkına sahip olduğunu bilip itiraf etmememiz. Yüce Allah'ın Rab, yaratıcı, rızık verici, işlerin yöneticisi, kemal, celal ve cemal sıfatlarını kendisinde birleştiren, sayılamayacak kadar övülen, kendisini övdüğü gibi olduğuna inanmamız. Onu kendisinin nitelediği şekilde ve Resulünün nitelediği şekilde nitelememiz. Onu kendisinin ve Resulünün tenzih ettiği şekilde tenzih etmemiz ve onun Hiçbir şeye benzemediğini işiten ve gören olduğunu bilmemizdir. Sonuç Allah'ın kulları üzerinde pek çok hakkı vardır. Nasıl olmasın? O onları yaratan, rızıklarını ayarlayan ve Ademoğlu Allah'ın haklarını koruduğu sürece onu koruyacağına garanti verendir. O insanın önündeki yiyecek, içecek, giyecek, hava, toprak, deniz ve gök gibi bütün nimetleri verendir. Yüce Allah kullarına kendisine yaklaştıracak, onları cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladı. O kullarına kimsenin sayamayacağı kadar nimet verdi. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. İnsan çok haksızlık edendir, çok nankördür. İbrahim suresi ayet 34. Onun kulları üzerindeki en büyük hakkı onların kendisine ibadet etmeleri, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları, sadece kendisine kulluk etmeleri ve ona eş, benzer, ortak getirmemeleridir. O yarattıkları gibi değildir. Kendisi hakkında şöyle buyuruyor. Onun benzeri yoktur. O işiten ve görendir. Şura suresi ayet 11. Onlar bunu yaparlarsa yani sadece ona kulluk ederlerse, ona hiçbir şeyi ortak koşmazlarsa onun hoşnutluğunu elde ederler ve kendilerini azaptan kurtarırlar. Çünkü bu daha önce geçen Muaz hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine verdiği sözdür. O ne büyük ilahtır. Kullarının yaptıklarını bilir. Kendisine isyan edene karşı halimdir. Günah işleyip de af dileyeni bağışlar. Tevbe edenin tevbesini kabul eder. Hükmünde adildir. Zerre miktarınca zulmetmez. O merhametlidir, şefkatlidir. Çok sevendir. Daha sonra insanların Allah'a karşı bahanelerinin olmaması için peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Mesajını vermedikçe ve delilleri ikame etmedikçe yarattıklarından hiçbirine azap etmeyecektir. Kul itaat ederse Mevlasının izniyle muvaffak olur. İsyan ederse yardım edilmemeyi ve azabı hak eder. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Biz elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. İsra Suresi ayet 15. O her tür ibadete layıktır. İlahlığa, kendisine kulluk edilmeye layıktır. Allah'tan başka hiçbir şey ibadet edilemez. İbadet sadece onadır. La ilahe illallah demek dinin kendisidir. Bu İslam'ın temelidir. Kesin bir inançla bunu söyleyen kimseyi Allah cehenneme haram kılar ve davranışlarından dolayı onu cennetine alır. İbn Teymiye rahimeullah şöyle diyor. La ilahe illallah diyenlerden bir kısmının cehenneme gireceği, sonra oradan çıkacağına dair birçok hadis vardır. Yine Allah'ın cehenneme Adem oğlundaki secde izini yemesini haram kıldığına dair birçok hadis vardır. Çünkü onlar namaz kılıyorlar ve Allah'a secde ediyorlardı. La ilahe illallah diyene Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edene cehennemi haram kıldığına dair de hadisler vardır. Fakat onlara ağır kayıtlar konuldu. Bugün ise bunları söyleyenlerin çoğu samimiyetten habersizler, çoğu da gelenek veya adetten dolayı söylüyor. İmanın tadı kalplerinin neşesine karışmamıştır. Ölüm anında ve kabirlerde denenenlerin çoğu insanların bir şey söylediklerini duydum. Ben de onu söyledim. Lafında olduğu gibi bunlara benzer. Bunu samimiyetle söyleyen ve günahta Asla ısrar etmeyen kimsenin samimiyetindeki ve inancındaki mükemmellik Allah'ı her şeyden daha çok sevmesini gerektirir. O zaman kalbinde Allah'ın haram kıldığını isteme, emrettiğini istememe kalmaz. Bu daha önce günahlara olsa bile cehenneme haram kılan şeydir. Çünkü bu iman, bu samimiyet, bu tevbe, bu sevgi ve bu kesin inanç... Onun hiçbir günahını bırakmaz. Gündüzün geceyi yok ettiği gibi bunu ondan kaldırır. Bunu büyük ve küçük şirke engel olan mükemmellik şeklinde söylerse asla günahta ısrar etmezse onun günahı bağışlanır ve cehenneme haram kılınır. Onu herhangi bir şekilde söylerse bununla küçükten başka büyük şirkten de kurtarılır. Ondan sonra... Buna aykırı bir şey getirmezse hiçbir kötülük ve iyiliğe direnemez. Ona iyilikler terazisi ağır basar ve ateşe haram olur. Fakat cennetteki derecesi günahları kadar eksilir. Bu kötülükleri iyiliklerine üstün gelen kimselerin zıddınadır. Bunda ısrar ederek ölürse cehennemi hak eder. La ilahe illallah derse, Bununla büyük şirkten kurtulur. Fakat bu halde ölmezse hatta tevhidi ve ihlası zayıflatan günahlar işlerse günahların ateşi güçlenir. Samimi ve kesin inançlı olanın aksine bunu yakar. Çünkü onun iyilikleri sadece kötülüklerine baskın gelir ve o kötülüklerde ısrar etmez de bu halde ölürse cennete gider. Günahları çok olanın diline la ilahe illallah demek ağır gelir. Kalbi onu söyleyemez. İyi amelden hoşlanmaz. Kur'an'ı dinlemek ona ağır gelir. Allah'tan başkasının zikredilmesinden hoşlanır. Batılla huzur bulur. Müstehcenlikten ve gafillerin arasına karışmaktan zevk alır. Hak yolda olanlar arasına girmekten hoşlanmaz. Bunun benzeri, la ilahe illallah dediğinde kalbinden değil, sözü davranışına aykırı olarak diliyle söylemiş olur. El hasen, iman temenni etmekle olmaz. Fakat o kalplere yerleşen ve amellerin doğruladığı şeydir. Kim iyi söyler ve iyi yaparsa ameli kabul edilir. İyi konuşup kötü yapanın ameli kabul edilmez. El-Muzeni şöyle diyor, Ebu Bekir onları çok oruç tutmasıyla ve çok namaz kılmasıyla geçmedi fakat kalbine yerleşen bir şeyle geçti. İmanında samimi olanlar bu kelimeyi söyleyip ilim, inanç, doğruluk, samimiyet, sevgi, kabul etme ve bağlılık yönünden koşulan şartları kendilerinde bir araya getirenlerdir. Birisini terk edip kızdırdıkları zaman Allah içindir. Sevdikleri zaman da Allah içindir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Muhacirlerden ve Ensardan İslam'a girmekte ilk önce geçenler ile bunlara güzelce tabi olanlar, işte Allah onlardan razı olmuşlardır. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah Onlara altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamışlar. İşte büyük başarı budur. Tevbe suresi ayet 100. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı o adamdır ki nefsini hesaba çeker. Ve ölümden sonraki hayat için iyi amel işler. Nefsini yenmekten aciz adam da, o kimsedir ki nefsini arzusuna uydurur, nefsini haramdan alıkoymaz. Sonra Allah'tan mağfiret temenni eder. Bu hadis İbni Maci'de geçmekte. Yüce Allah'tan bizi onlardan yani iyi amel edenlerden kılmasını istiyoruz. Konu hakkında yazmak istediklerim bunlar. Allah'tan bunun bütün Müslümanlara yararlığı ve Allah rızası için olmasını diliyorum. Yüce Allah'tan bizi ve bütün Müslümanları bid'atlerin şerrinden ve günahlarından korumasını, kalplerimizi iki yüzlülükten, amellerimizin riyadan, dillerimizin yalandan, gözlerimizin hıyanetten korumasını, sapıklığa, bozukluğa, çağıranları bizden uzak tutmasını, memleketimizi her türlü kötülükten korumasını, dinini güvenliğini ve huzurunu devam ettirmesini, idarecilerini ülkenin ve milletin hayrına olan şeylerde başarılı kılmasını dilerim. O cömerttir, duaya cevap verir. Bizim davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Salat ve selam peygamberlerin en üstünü, Peygamberimiz Muhammed ve onun ailesine, ve bütün Sahabilerine olsun Yahya bin Musa el Zehrani. Ahir davana in alhamdulillah Rabbil Alemin.